bir anne podcast'i Hazırlayan ve sunan Mahmut Gülü Sezon 0/0 Merhaba dünya Merhabalar. Tarihler 12 Mayıs 2017'ye saatler 5.03'ü gösterirken ılımsı bir İstanbul öğleden sonrasından herkese sevgiler ve saygılar efendim. Ben deniz Mahmut Büyülü ve Radyo'nun bu sıfırıncı test yayınında sizleri karşılamaktan büyük bir onur ve haz duymaktayım. Aslında şu anda tek başıma yayın yapıyorum. Lakin e, bu yayında benden başka yaklaşık 3-4 kişi daha olacak. Ve ilk başta sizlere Radyo'nun ne olduğundan bahsedeyim. Zaten introda da duyduğunuz gibi bir anime podcasti özünde. Yani anime izlenir, bunun hakkında yorumlar yapılır. Düşüncesiyle yola çıkar ve bununla beraber muhabbet, sohbet. Yani şöyle demek gerekiyor ki, yarı ciddi, yarı labali, yarı eğlenceli, yarı sıkıcı, ortaya karışık bir şeyler yapmayı planlamaktayız sizlerin huzurunda. Raju'da bundan sonra neler planlanıyor diye soracak olursanız da e, zaten e, adı üstünde bir anime podcast olacak. Bunun dışında yaklaşık ayda bir veya iki haftada bir Raju Shinbun isimli özel bölümler e, ki bunlar da anime sektöründe olan son olayları e, açığa vuracak. Son olayların neler olduğunu birazcık magazinel olacak bunun dışında radyo Özel isminde belli başlı başlıklar altında tartışma hani anime incelemesinden veya manga incelemesinden ziyade bir tartışma, ol tartışma olayı olacak ki bu konuda ilk düşündüğüm e, anime sektörü ölmeye mi başladı? Anime sektörü nereye gidiyor tarzında bir sohbet olacak. Bundan sonrası da artık şansımıza ne gelirse. Radyo nasıl ortaya çıktı diye soracak olursanız da e, şöyle bir durum var ortada. Efendim ben zaten bayağı bir zamandır bu tarz bir anime podcast yapmaya niyetliydim. Radyo'da zaten e, Japonca, Japon, Japonca İngilizce mi diyeyim? Öyle diyeyim, öyle desem daha mantıklı olur. Japon İngilizcesinde radyonun daha radyonun da, Japon ağzına, Japon aksanına uyarlanmışı diyebilirim rejiyo için uzun zamandır rejiyo benim için bir projeydi sadece şöyle şöyle olacak introsu dahi belliydi nasıl olacağı nasıl biteceği ancak e, ne yapacak zamanım vardı ne yapacak kişiler vardı bir facebook sayfamız var bizim e, anime ay, ay isminde yaklaşık 3-4 senedir yayın yapan ve buranın da bir discord kanalı var bir gün gerçek hayat da gerçekten yüzde bu kişilerle bu Discord server'ında olan kişilerle görüştüm ve dedim ki benim böyle böyle bir projem var. Ben bir anime hakkında bir podcast yayın yapmak istiyorum. Benimle beraber misiniz? Arkadaşlar da yapalım dediler. Ee, birazcık emirvaki oldu ama olsun. Umarım devamlı sağlanır yoksa tek başıma yapmaktan da çekinmem açıkçası. Ve radyo böyle doğdu özünde. Ben bir pot ya bu deneme kaydı. Bunu dinlemeseniz de olur aslında. Hani Sadece nasıl çıktı neler olacak neler olmayacak ve editten sonra acaba bu videolar video diyorum pardon bu e, sesler nasıl duyuluyor e, kulağa hoş geliyor mu birazcık onlar hakkında bir araştırma yapayım diyorum. E, evet bugünlük bu kadar daha sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın esen kalın efendim.